bir de yalnız başına Allah'ı zikredip de gözleri yaşla dolan kimse. Kullara hesapsız rızık veren Allah'a hamd, günlük yaşayıp geleceğin rızkını dert edinmeyen Resulullah'a, ashabına ve ailesine salat ve selam olsun. Değerli kardeşim, Allah'ın El-Vahhab ismini hatırlatarak yazıma başlıyorum. El-Vahhab,